Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Bir Gün gazetesinden Diren Kur'un haberine göre Kuzey Ege'nin doğasıyla büyüleyen adası Bozcaada 2020 yılına gelindiğinde araçlardan arınacak. Çanakkale'nin Kuzey Ege denizindeki turizm cenneti Bozcaada'ya her geçen yıl artan ilgi ada üzerindeki yükü de fazlalaştırıyor. Yaz mevsiminde araç yoğunluğu da artan adada 4 yıl önce merkez bölgesi araç trafiğine kapatılmıştı. Şimdi ise Bozcaada'nın tamamının araçsız olması hedefleniyor. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, araçsız Bozcaada hayal değil artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur dedi. Yılmaz bu senenin projeyle ilgili keşif senesi olduğunu anlattı. Yılmaz bu köklü kararın bir seferde oturtulamayacağını, akademik çalışmaların ve altyapı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Yılmaz, biz uzun soluklu bir proje olarak görüyoruz. Bir akademik çalışma sonucunda belirlenecek takvimle önümüzdeki birkaç sene içerisinde bütün altyapı çalışmalarını tamamlayarak çok güçlü bir toplu taşıma sistemini hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı. 40 profesör, kamu sağlığı alanında çalışan uzmanlar ve kraliyet kolejlerinin eski başkanlarının da aralarında olduğu binden fazla doktor çevre krizine karşı şiddetsiz sivil itaatsizlik çağrısında bulundu İngiltere'de. Doktorlar Guardian gazetesinin yazdıkları mektupta hükümet politikalarının çok yetersiz olduğunu belirterek politikacıları ve medyayı ekolojik krizin aciliyetinin gerçekleriyle yüzleşmeye ve eyleme geçme çağrısı yaptı. Mektupta şu ifadeler yer aldı. Duyarlı profesyoneller olarak en savunmasız toplulukları ilerleyen çevresel felaketlere sürükleyen mevcut politikaları onaylayamayız. Özellikle artan sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerinden toplumsal çöküş ve kitlesel göçten endişe duyuyoruz. Doktorlar mektuplarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Britanya'da iklim eylemlerini başlatan yok oluş isyanının protesto eylemlerini desteklediklerini kaydetti. Hükümetler çevresel çöküşü tehlikeye atan yetersiz politikaları uygularken kendi sorumluluklarını görmezden geliyorlar. Bu noktada şiddetsiz doğrudan eylem. Sorumlu bireyler için makul bir seçim haline geliyor. Mektubu imzalayan doktorlardan bazıları iklim krizini hasta bir insana benzetiyor. Sheffield'dan pratisyen hekim olan Artie Bansal, Gezegenin ateşi var ancak insanların aksine yaşam sistemleri çöküyor. Bu ateşin kontrolden çıkmasını engellemek için 10 yılımız var ve herhangi bir acil durumda harekete geçtiğimiz gibi bunu çocuklarımıza ve dünyadaki bütün yaşama borçluyuz diye konuştu. Jones, dünya çapında doktorların ve tıp uzmanlarının iklim krizine karşı harekete geçtiklerini ve acil değişim çağrısı adına güçlü sesler olabileceğini belirterek şunları söyledi. Çevre krizinin aynı zamanda bir sağlık krizi olduğuna dair farkındalık artıyor. Kibarlık artık bir anlam ifade etmiyor ve eylemsizlik ise ikmakarlık. Çocuklar gelecekleri adına ayaklanıyor. Bizim de onlarla birlikte doğrudan harekete geçmemiz gerekli dedi. Eskişehir'in Alpu ilçesindeki verimli tarım arazileri üzerine kurulmak istenen termik santrali ihalesi iptal edildi. Bu güzel bir haber. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt gelişmeyi gözümüz aydın Eskişehir anonsuyla duyurdu. Alpu Ovası'na kurulması planlanan kömürlü termik santrale yöre halkı ve çevre örgütlerinin büyük tepkisi vardı. Daha önce de defalarca ertelenen ihale süreci Bu kez iptal edildi. Verilen tüm izinler ve işlemler hakkını dava açılan proje, döviz üzerinden alım garantisiyle özel sektöre devredilecekti. Öncelikle projenin yer seçimindeki hatalara değinen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, planlanan termik santralinin yeriyle ilgili şunları söylemişti. Proje yer seçimi olarak iki temel yandırışı barındırıyor. Birincisi Alpun'un büyük ova olması, ikincisi de maden sahası içinde birinci derecede arkeolojik sit alanları bulunması. Diğer yandan bölge için önemli bir simge olan 5000 yıldır bilinen ve kullanılan lüle taşının rezervlerinin büyük bölümü Eskişehir sınırları içinde. Projenin kül depolama sahalarının yapılacağı bölgede lüle taşı rezervleri var. Önemli bir kültür mirasımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ayrıca bu bölge su varlıkları açısından da kırılgan özellikler gösteriyor. Buna rağmen termik santral gibi çok büyük miktarda su tüketen bir projenin buraya yapılması planlanıyor. Bu durumun su varlıklarına ciddi tehdit olacağını düşünüyoruz diye konuştu Teva Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Ve can sıkıcı bir haberle devam edelim. Polonya, Macaristan ve Çekya Avrupa Birliği'nin karbon salımını azaltmaya başlayan yeni iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini reddetti. Avrupa Birliği liderleri birliğe güye tüm ülkelerin 2050'ye kadar salımı sıfır seviyesine indirmesini umuyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Brüksel'de düzenlenen zirvede 28 üye ülkeden 25'i karbon hedeflerini desteklemesine rağmen Mojeristan, Polonya ve Çekya Avrupa Birliği'nin 2019-2024 yıllarını kapsayan stratejik programını veto ettiği ortaya çıktı. Independent'in haberine göre zirvenin ardından 2050'ye kadar net sıfır salım hedefine yapılan atıf Taslak sonuç metninden çıkarıldı. Bunun yerine metne bir dipnot eklenerek, üye devletlerin büyük çoğunluğu için net sıfır karbon ayak izinin 2050'ye kadar sağlanması gerekiyor dendi. Hedefin reddi, küresel sıcaklık artışını 2 derecelerin altında tutmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına bir darbe. Finlandiya'nın 1 Temmuz'da Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nın devralmasıyla birliğin karbon hedefinin tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. İklim değişikliği de, mücadele konusunda kararlılığıyla bilinen Finlandiya hükümeti kısa bir süre önce kendi karbon hedefi için daha yakın bir tarih olan 2035'i belirledi. Sıfır karbon emisyonu için çevreci gruplar 3 ülkenin veto kararına tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler iklim zirvesi öncesi acil bir düzenleme çağrısı yaptı.